Ben hissederim canım ama ben o dizi bitirdim. Senin için baştan izlerim. Ne dinlersin, ne seversin. Konuştuğum dili çözer misin? Hayır Esile, hayır. Öyle ağlarsın işte. Neden küstün Neden yaramazlık yaptın Ağla ağla, ağla. Evet ee, Yaramazlık yapının sonu öyle olur işte Arkadaşın seninle oynamak istiyorsan Arkadaşınla oynamıyorsun Sıkıyorsun arkadaşını Sakın Oyuncaklar atılmaz Oyuncaklar oynanır Bak Zümra ne kadar güzel oynuyor gördün mü? Ay koydu. Orada neler var bakalım. Hii, wow! Oo çocuklar gördünüz mü Zümra bütün oyuncakları oraya koymuş. Koydu. Bana bakıyor Zümra. Aferin sana Zümra. Aferin. Yavaş. Oo! <gülüyor> çarpıştılar tamam annem tamam aşkım oy oy tamam ya annem oyunda oldu yanlışlıkla oldu <gülüyor>